Açık mimarlı. mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı.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 Yakın zamanda biliyorsunuz Arçipiri yani aslında uluslararası bir organizasyon ama Arçipiri Türkiye'nin yani, mimari bitirme projeleri yarışması sonuçlandı. Onların sonuçlarını bir okuyalım, tebrik edelim hem kazananları. Birinci ödül Murat Aydınoğlu, ODTÜ'den. ikinci ödül Pınar Erpınar, İTÜ'den. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, üçüncü ödül Ferruh Barış Türe Bahçeşehir Üniversitesi, birinci mansiyon Tuğçe Alkaş İstanbul Teknik Üniversitesi, ikinci mansiyon Toprak Yasin Ertaş Selçuk Üniversitesi, üçüncü mansiyon Samet Mor Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Serra Özel ödülünde Nebahat Mine Tunca İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden almış durumda.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 ...yeniden tebrik ediyoruz buradan... ...16 Aralık'ta... ...Lösev... ...Çerkeş Doğal Yaşam Merkezi... ...Ulusal Fikir Yarışması'nın ödül töreni var... ...Ottu Mimarlık Fakültesi'nde... ...olacak... ...saat 15'te ve kolokyumu olacak... ...aynı zamanda... 2 16 Aralık tarihlerinde de... ...yani bu başlamış olan bir sergi zaten... ...bütün projelerin... ...katılmış olan, yarışmaya katılmış olan... ...tüm projelere ait olan sergiyi gezebilirsiniz... Burada yer alıp yorumda bulunma fırsatınız da var ilgilenenleri duyurulur Biliyorsunuz tasarım bieneli yani ikinci tasarım bieneli ikinci İstanbul tasarım bienelinin açık çağrısı da yayınlandı 2 Şubat'a kadar açık çağrı üstünden gelecek olan proje önerilerini bekliyor Ekip hksv.org adresinden de daha detaylı bilgi alabilirsiniz ee, gelecek artık eskisi gibi değil ee, temasıyla çıktı ee, tasarım bieneli ee, ana iki tane de konusu var manifestolar ve gelecek düşleri olarak ee, daha detaylı bilgiyi ve başvuru koşullarını dediğim gibi ikas ve öğrenebilirsiniz 14-15 e, aralıkta e, benim düzenlediğim bir etkinlik var İzmir'de daha önce de gerçekleştirdiğimiz 24 saat tasarım maratonunu e, yapıyoruz yeniden e, bu sefer daha küçük bir ekiple alabiliyoruz e, Gerçekleştireceğiz daha önce 100 kişi 70 kişilik öğrenci katılımcı grupları ile beraber yapmıştık daha çok mimarların olduğu ama karma gruplarında olduğu bir etkinlikte bu sefer endüstri ürünleri tasarımcıları mimarlar ve moda tasarımcılarıyla beraber biraz uzay temasının akılda kışkırttıkları ile üretim yapılacak 24 saat boyunca kesintisi sürecek etkinlik.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 herkessimimarlık.org adresinden mimarlık Herkessimimarlık hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Böyle uzun süredir yapmadığımız sağda solda ne oluyor ya da yakın zamanda ne oldu şeklinde bir duyuru silsilesini gerçekleştirmiş oldum. <gülüyor> Umduğumdan da biraz uzun sürdü açıkçası. Konuya geri dönelim. Eğitim kampüsleri yarışmalarını konuşacaktım. Bunun üstünden aslında 1940'lı yıllarda açılmış olan köy için ...düzenlenmiş mimari proje yarışmaları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum ben. Benim aslında doğrudan yazılına aktaracağım bir kaynak var önümde. Yıldız Keskin'in Düşünen Tohum Konuşan Toprak sergisinin kitapçığı içerisinde yer alan... ...ki İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nde çok güzel bir sergiydi bu. Hakkı Tonguç'un kendi arşivinden değerlenmiş olan fotoğraflarla beraber...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 Şehir içerisindeki e, okulların e, daha doğrusu şöyle nitelendiriliyordu sıkışık olarak kalmış bir şekilde e, derse girme çıkma saatlerinde e, yani okulun dağılma ve toplanma saatlerinde trafik yoğunluğunu e, oluşturduğu için çokça bu eğitim yapıları özellikle lise e, kademesindeki okulların şehir dışındaki büyük kampüslere taşınması ile ilgili bir e, haberle beraber başladı bu hızlı bir internet araştırmasında 6 Haziran 2012'de Zaman gazetesindeki bir habere ben rastladım en eski olarak. Afyon'daki bir okulla ilgili, daha doğrusu Afyon'daki lise düzeyindeki okullarla ilgili bunu söylüyordu. Daha sonra Aralık 2012'de mesela Ankara'daki okullarla ilgili bir haber çıkıyor ve Şubat 2013'ten sonra da İstanbul, Bursa, İzmir, Kocaeli vesaire bütün bunlarla ilgili bu haberler çıkıyor ve sonunda da toparlanıyor.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 ...eğitimin devam edeceğinden bahsediyor ya da bazı haberlerde de bu alanların e, AVM ve konut olarak değerlendireceğinden bahsediyor. Tabii ki ikinci e, kullanım şekli tartışmalı e, biraz da tepki doğurmuştu. Sonra da zaten e, yine okul olarak kullanılacağına dair sürekli tartışmalar daha doğrusu o dillendirilmeye başlandı. Tabii bunun içerisinde çok köklü e, liseler... E, ve Hatta tarihi yapılara sahip olan liselerinde taşınıp taşınmayacağı ile ilgili tartışmalar vardı. Bunları bir kenarıya bırakırsak, bu yarışma yarışma ile beraber çok geniş kapsamlı bir katılımla projeler elde edildi. Bunun detayına geçmeden önce isterseniz hızlıca bir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 Troubles at night for light to bring you green, while air grows thin.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 Bu bahsettiğim 55, 44, 42 enstitünün yerine ve planlanmasına göre sahip olduğu yapı stoğu yakın kurulduğu kente ya da köye, köyle onun diğer yerlerle bağlantısını sağlayan yollar arasındaki alanlara yerleşerek bir geçiş alanının tam içerisinde aslında kendini yerleştiriyor.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 Ötelenmiş olan projeler bu da onların zaten tek başlarına sadece eğitim yapıları olmadığını e, aksine aslında e, planlı bir kurgu içerisinde e, geleceğe ait kentler olarak en başından itibaren tasarlandıklarını e, gösteriyor. E, meydan ve açık hava tiyatrosunun e, haftalık tartışmaların ortamı olarak da kurgulanması aslında e, kentsel hayata e, bizim belki de e, yakın zamanlarda yine park forumlarıyla yeniden e, tanışarak e, dahil ettiğimiz e, aslında işlevleri bir örnek e, Tabii bunun üstüne e, demek ki bir program daha yapmak gerekecek açıkçası e, hızlı bir şekilde ülkenin yarışmasının e, programını, e, boyutunu katılımcılarını sizlerle paylaşmış bulundum. Aslında e, yakın zamanda düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kampüsleri yarışmasıyla bir kıyası içerecekti. Belki e, bir ilerleyen bir sonraki programda bununla ilgili daha detaylı bir kıyaslamaya e, kıyaslama yapabiliriz. Ama görünen o ki e, bu milli eğitimin açtığı ve m, benzerlerine göre ilk olarak tarif edilen yarışma aslında e, kendi içeriği bakımından daha öncesi olan e, ama tabii ki bugünün koşullarında uygulanma biçimi bakımından e, özgün bir örnek olarak adlandırılabilir. Ama öncesi de var. E, incelemeye değer. Tekrardan da Hatırlatayım Yıldız Keskin'in düşünen tohum konuşan toprak sergisinin kataloğundaki makalesinde Köy Üniversitesi için açılan mimari proje yarışması ve sonrası makalesinden detaylarla bilgilendirdim sizi. Bununla ilgili daha konuşmaya belki devam ederiz ama programın sonuna geldik maalesef. Acikmimarlik.blokspot.com adresinden her türlü yorumunuzu bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Very good. Good. Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı <gülüyor> Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz